İZEGELİN Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'nin çok sayıda şehrinde partikül maddeden kaynaklanan hava kirliliği 35 günü aştı ve insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace, bu bölgeler acilen koruma bölgesi ilan edilmeli ve alarm durumuna geçirilmeli. Hava kirliliği sağlığımız için en büyük tehdit. Tüm dünyada her yıl 1.4 milyon kalp krizi, 2.4 milyon kalp hastalığı ve 1.8 milyon solunum hastalığı ve akciğer kanserine neden olan hava kirliliği konusunda Türkiye'de durum çok acil boyutlara ulaştı. Hava kalitesini değerlendirme yönetim yönetmeliğine göre bu bölgede bir yıl içerisinde yapılan hava kalitesi ölçümlerinde temel kirletici olan PM. 10 limitlerinin 35 günü aşmaması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında güncellediği hava kalitesi kılavuzunda ise kirli gün sayısı partikül madde 10 için 3 ila 4 ile sınırlı olmalı dedi. Bu sene daha şimdiden temiz hava süresinin sonuna gelen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hava kirliliğini önleyici değil tam tersine yükseltecek projeler yapılmaya devam ediliyor. Afşin Elbistan Termik Santrali'ne yapılması planlanan İki ek ünite ile hali hazırda Türkiye'nin en kirli havasını soluyan Elbistan'daki hava kirliliği artık insan sağlığı ve çevre etkileri açısından tolere edilemeyecek noktalara ulaşacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı yayınlar partikül maddelerin boyutlarına göre günlerce havada asılı kalabileceğini ve hava koşullarına bağlı olarak binlerce kilometre mesafe kat edebileceğini gösteriyor. Greenpeace tarafından hazırlanan hava kirliliği modellemesi, santralde planlanan iki yeni ünitenin neden olacağı ek kirlilik yükünün diğer şehirleri de etkileyeceğini gösteriyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje sorumlusu Gökhan Ersoy, yetkilileri acilen hava kirliliğinin olduğu bölgeleri koruma bölgesi ilan etmeye, acil eylem planı hazırlamaya ve hava kirliliğinin insan sağlığı için olması gereken limit değerleri düşürülmesi için harekete geçmeye çağırıyor ve... Havanı koruduyor. Bloomberg tarafından görülen güneş enerjisi santrali taslağına göre Avrupa Komisyonu bu 10 yılın ortasına kadar 300 gigawattan fazla fotovoltaik kurmak istiyor. 2030 sonu içinse hedef 500 gigawatt. İzinlerin hızlanması için yeni mevzuatla birlikte yayınlanacak olan plan en yüksek enerji tüketimine sahip binalardan başlanarak güneş panellerinin çatılara hızlı ve büyük sayıda yerleştirmesini içeriyor. Rus gazı ihracatını 3'te 2 oranında azaltmak için önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Avrupa Birliği'nin planının kilit noktası yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmak. Taslak metinde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için acil ihtiyaç göz önüne alındığında Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hedefi arttırılmalı deniliyor. Avrupa Birliği'nin yenilenebilir enerji direktifini değiştirecek taslak teklifte yeni hedefe ise henüz karar verilmedi. Anadolu Ajansı'nın muhabirinin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan 2022 alansal yağış değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre. 1991-2020 dönemi uzun yıllar Nisan ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 57,5 kilogram. Geçen yıl Nisan'da metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise bundan daha da düşük 24,5 kilogram. Yağışlarda normale göre %57. Geçen yıl Nisan ayına göre ise %20'lik bir azalma yaşandı. %60 daha az yağmur düşmüş. Tüm bölgeler normalinin altında yağış aldığı da bildiriliyor. Metrekareye düşen en fazla yağış 74 kilogramla Tekirdağ'da en az yağışsa 2.6 kilogramla Mersin'de. Mersin son 90 yılın en düşük Nisan yağışını aldı. Uzun yıllar yağış ortalamasına göre en fazla azalma ise %94 ile Kilise'de. Kuraklık kapıdan girmiş durumda. Yeşil gazetede yer alan habere göre Birleşik Krallık'ta iklim değişikliği alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Possible havacılık sektöründe 2000 yılından itibaren belirlenen 50 iklim hedefinden sadece birinin tutturulduğunu açıkladı. Verilere göre toplumun %15'i tüm uçuşların %70'ini gerçekleştiriyor. Raporda sık uçan yolcu vergisi uygulamasının havacılığın ürettiği karbon emisyonuna adil bir çözüm olacağı vurgulanıyor. Possible bulguların Birleşik Krallık Hükümeti'nin hava yollarını kendi kendini düzenleme yoluyla emisyonlarını azaltmak için bırakma planını baltaladığını açıkladı. Örgütün inovasyon direktörü Leo Murray şöyle dedi. Bu çalışma hükümetin bu sektördeki sıfır karbon stratejisinin ne kadar mantıksız ve saf olduğunu gösteriyor. Daha önceki iklim hedeflerinden hiçbirine ulaşmamışken bu endüstrinin emisyon azaltımı konusunda gereğinden fazla çaba göstermesi nasıl inandırıcı bir şekilde beklenebilir? Raporu hazırlayan uzmanlar hedeflerin bazılarının belirsiz tanımlar içerdiğini, bazılarının değişmiş olduğu, bazılarının tutarsız raporlandığını ve bazılarının ise sessizce terk edildiğini belirtiyor. 2019 yılında insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının %2,1'i hava yolculuğu oluşturuyor. Uçuşların %70'i ise toplumun sadece %15'lik bir kesimi tarafından yapılıyor. Raporda hava yolculuğunun sorumlu olduğu bu 2,1 yüzdelik karbon emisyonu üretiminin 915 tona eşdeğer olduğu da vurgulandı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.